484. konu, Müslümanları Şam'a gönderirken Hazreti Ebu Bekir'in bir konuşma yapması, Hazreti Ebu Bekir, Şam'a gidecek orduyu uğurlarken kalktı Allah Teala'ya hamdüysen alır getirip Şam'ın fethedileceğini müjdeleyerek şunları söyledi, orayı fethettiğinizde mescitler inşa edeceksiniz, insanlar sizleri sadece toprak istilacıları olarak tanımayacaklardır, Şam diyarı bolluk ve bereket ülkesidir, orada çok bol yiyecek bulacaksınız, Sakın oburluk yapmayınız, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki siz çok yiyip bu konuda aşırı gideceksiniz, size bu konuda şu on şeyi tavsiye ediyorum, bunları iyi dinleyip öğreniniz, bir sakın eli silah tutmayan ihtiyarları öldürmeyiniz.